33. Üçüncü cilt 101. mektup. Bu mektup Şeyh Abdullah'a yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini felsefecilerin anladıklarına göre tefsir ve tevil etmek caiz olmadığını bildirmektedir. Allahü Teala size selamet versin ve belalardan korusun. Tefsirü'r Rahman adındaki kitabı göndermişsiniz. Bazı yerlerini okudum. Geri gönderiyorum. Tefsirül Rahman ve Tefsirül Menan tefsir kitabıdır. Hambili alimlerinden Zeynut Din Ali bin Ahmet Ermevi yazmıştır. 710 senesinde vefat etmiştir. Kıymetli kardeşim, bu kitabı yazanın eski Yunan felsefecilerinin yoluna oldukça kaymış olduğu anlaşılıyor. Hemen hemen onları peygamberlerle bir derecede tutacak. ve teslimat Hud suresindeki bir ayeti kerimeye verdiği mana gözüme ilişti. Bu ayete peygamberlerin haline uymayarak eski Yunan felsefecileri gibi mana vermektedir. Peygamberlerin sözüyle felsefecilerin sözünü bir değerde tutmakta onlar için ahiret de yoktur ayet-i kerimesine peygamberlerin ve felsefecilerin söz birliği ile ve ancak ateş ile azap ayet-i kerimesine hissederek yahut akli nazari olarak demektedir peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve tahiyyat söz birliği bulunan yerde Eski Yunan felsefecilerinin söz birliğinin ne kıymeti vardır? Ahiretteki azabı bildiren ve hele peygamberlerin sözlerine uymayan sözlerinin ne ehemmiyeti olur? Onun bildirdiği gibi felsefeciler, cehennem azabının akli-nazari olduğunu söylüyor. Bu sözleri, cesedin azabı hissedeceğine inanmadıklarını göstermektedir. Albukey peygamberler azabın hissedileceğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Bu kitap başka yerlerinde de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini felsefecilerin bildirdikleri gibi yazmaktadır. Peygamberlerin yolunda olanlara uymayan yazılarından dolayı bu kitap gizli hatta apaçık zararları taşımaktadır. Bunu size bildirmeyi lüzumlu gördüğüm için Birkaç kelimeyle başınızı arattım. Selam ederim.